بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من ها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختثاتها وكل مختثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أقرشنا من ديارنا وأبنائنا كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَل۪يلًا مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Allah Subhane ve Teala Bakara Suresinin 246. ayetinde Beni İsrail'le ilgili bir kıssadan bahsediyor arkadaşlar. Kıssa 246. ayette başlıyor. 252. ayette تِلْكَ اَيَاتُ netluha نَتْلُهَ عَلَيْكَ işte İşte bunlar sana Hak olarak indirdiğimiz ayetlerdir diye 252. ayette bitiyor. Allah subhane ve teala izin verirse, sağlık ve sıhhat üzere olursak birkaç hutbede ben bu kıssaysa tefsir edeceğim. O kadar önemli bir kıssa ki nitekim müfessirler de buna değinmiştir. İçerisinde onlarca hikmet, onlarca ders, onlarca faide, onlarca ibret barındıran bir kıssadır. 246 ayette kısa başlamadan önce Allah an ve Teala eleemtara ilerlediğineharacummin Di un Sen görmedin mi binlerce insan korkudan dolayı düşman korkusundan dolayı yurtlarını terk ettiler diye 243 ayette yine beni İsrail ile ilgili bir olaya işaret etmektedir beni İsrail'den bir grup vardır binlerce kişidir on binlerce kişidir hatta bir rivayete göre onlardan otuz bin kişi sadece kenara çekilmiştir bunlar korkudan dolayı düşman kendilerine saldıracak diye korkudan dolayı yurtlarını terk etmişlerdir Allah subhane ve teala 243. ayette bundan bahsettikten sonra 244 245'te biraz sonra okuyacağım İki tane nasihatte bulunduktan sonra 246. ayette Bakara suresi 246. ayette "Elem tara ila'l melai min bani israil min size anlatacağım kıssaya başlamıştır. Arkadaşlar önce kıssaya başlamadan önce gerek 243. ayetin gerekse devamındaki ayetlerin verdiği bir mesaj vardır. Allah Subhanahu ve Teala, Adem Aleyhisselam'ı yarattığı günden bugüne kadar tarih medeniyetler savaşına sahneye olmuştur. İnsan bütün varlıklar gibi hayatta kalmak ister. İnsan bütün varlıklar gibi sağlıklı olmak ister. İnsanoğlu diğer bütün canlılar gibi güçlü ve kuvvetli olmak ister. İnsanoğlu nasıl bunu istiyorsa topluluklar da aynı şeyi isterler. Nerede bir topluluk görürseniz görün, o sağlam ve sağlıklı olmayı ister. Nerede bir toplum görürseniz görün, o toplum hayatta kalma mücadelesi verir. Nerede bir kavim, nerede bir topluluk, nerede bir aşiret, nerede bir ülke, nerede bir devlet, nerede bir medeniyet görürseniz görün, o medeniyet hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Çünkü, bu mücadeleyi vermediği zaman yok olup gideceği aşikardır. Bu mücadeleyi ise iki şekilde verir. Birincisi kendisini korumak için güçlenerek, ikincisi güçlendiği zaman gücüne güç katabilmek adına savaşarak bütün medeniyetler varlıklarını ikame etmek isterler. Bu sadece İslam medeniyetinin has bir özellik değildir kardeşler. Kafir topluluklar da, zalim topluluklar da, nice topluluklar var olma mücadelesi vermişler. Var olma mücadelesinde iki şeye dayanmışlardır. Bir, kendilerini güçlendirme, adamlarını güçlendirme, savaşmak için hazırlık yapma. İşte bugün silah sanayisi diyorlar değil mi? Devletlerin en çok yatırım yaptığı alan silah sanayidir, savunma sanayidir. Niçin? Varlıkları buna bağlıdır. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı, dışarıdan gelecek saldırılara karşı mutlaka ama mutlaka korunmak için güçlü olmak zorundadırlar. Bu bir. Bundan dolayı Allah subhanahu ve teala okuduğum surenin 245. ayetinde Allah yolunda infak etmekten bahseder. Kim bütün malını Allah'a en güzel şekilde borç vermek istemez ki der. Burada sadece maddi olarak bir hazırlık değil, Allah'ın yolunda insanların bir gayret ve mücadele etmesi gerekliliği vurgulanır. Çünkü diğer medeniyetler de bunu yapıyorlardır. Diğer medeniyetler de toplumlarından vergi topluyorlar, toplumlarından vergi alıyorlar ve aldıkları bu vergileri kendilerini korumak ya da birileriyle savaşmak için Silah sanayine, savunma sanayine yatırıyorlar. Bakın arkadaşlar, birinci dünya savaşı dediğimiz bir savaş vardır. Medeniyetlerin kendisini koruma ve daha güçlü olabilme adına yaptığı savaştır bu. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. İkinci dünya savaşı dediğimiz bir savaş vardır. Bu savaş sadece ama sadece farklı farklı milletlerin, farklı farklı medeniyetlerin bir araya gelip güçlerine güç katmak ve düşmanlarını yok etmek için vermiş olduğu mücadelenin ismidir. İslam ümmeti de bu mücadeleye cihat demiştir. İslam müde ümmeti de, İslam medeniyeti de, İslam ümmeti de, İslam medeniyeti de varlığını koruyabilmek için Allah yolunda cihat etmelidir. Allah yolunda cihat etmek için وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min قُوَّهِ Ancak ve ancak bütün gücüyle, bütün kuvvetiyle hazırlık yapmak zorundadır. Allah subhane ve teala kitabında bize cihadı emrederken yabancı bir şey emretmedi. Allah'ın bize emrettiği cihat, bütün medeniyetlerin uyguladığı bir şeydir. Allah'ın bize emrettiği cihat, Alman devletinin de, İngiliz devletinin de, Amerika devletinin de, başka başka devletlerin, eskilerdeki milletlerin, Bizzat hayatlarında zaten var olan bir şeydir. O devletlere bakın. Ya savaşmak için hazırlık yapmışlardır. Ya savunmak için kendilerine hazırlık yapmışlardır. Bu hazırlığı tamamladıklarında da güçlenmek için birilerine saldırmışlardır. Tabi bugün bunun ismi değişmektedir. Demokrasi mücadelesi bilmem mücadelesi. Hayır kendi varlığını koruyabilmektir. Amerika'nın Orta Doğu'da olmasının tek bir sebebi vardır. Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarıdır. Amerika'nın Orta Doğu'da savaş üretmesinin tek bir sebebi vardır. Tek bir sebebi vardır. Varlığını koruyabilmektir. Çünkü varlığı Orta Doğu'daki petrollere bağlıdır. Velhasıl kelam kardeşler burayı uzatmak istemiyorum. Allah Subhane ve Teala'nın bize emrettiği cihat ile diğer medeniyetlerin yaptığı şey aynıdır. Arada sadece gaye ve amaç farklılığı vardır. Allah yolunda emredilen cihat Allah'ın kelimesinin yücelmesi içindir. Diğerlerinin yapmış olduğu savaş ise kendi medeniyetlerini kurmak içindir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala bu bölümde 245. ayette ve Allah yolunda savaşın buyurmaktadır. Bu öngörü girişten sonra bu mukaddimeden sonra bu anlatılanlardan sonra şimdi kıssaya geçiyoruz. Allah subhanehu ve teala elemtara görmedin mi diyor. İlel mele imin beni İsrail. İsrail oğullarından önde gelenlerden bir grup nebiye geldiler. Musa aleyhisselamdan çok sonraydı. Allah subhanehu ve teala bu taifenin bu kavmin hangi kavim olduğunu söylememiş. Kendisine gidilen peygamberin hangi peygamber olduğunu belirtmemiş. Önemli değil. Böyle bir hadise yaşanmış çünkü 252. ayette işte bu haktır diyor. Peki ne demişler? Demişler ki: Lenebiyilahum, Nebi'lerine geldiler. Lena bize bir melik ver, bize bir önder ver. Nukatil fi sebilillah, bize tayin edeceğin önderle, bize tayin edeceğin liderle, biz Allah yolunda cihad edelim demişler. Bir arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce Allah subhanehu ve teala kitabında bize cem olmayı emretmiş. Cem olan insanlara da şunu emretmiştir. Üç kişi dahi olsa yola çıkacaksanız bir emir tayin edin. Bakın İsrail'i seçkinleri. Nebi'ye geliyorlar. Allah yolunda savaşmak istiyorlar. Ve Nebi'den istedikleri ne? Bize bir melik tayin et. Bize bir komutan tayin et. Ne Allah yolunda savaş, ne Allah yolunda cihat, ne Allah yolunda ilim, ne de Allah yolunda davet önünde bir lider olmadan olmaz. Bugün Müslümanlar önlerinde güvendikleri, peşlerinden gidebileceği bir lidere tabi olmadan, bir emire tabi olmadan, bir devlet başkanına tabi olmadan şartlar neyi gerekli kılıyorsa, hiçbir faaliyetleri Başarılı olamayacaktır. Çünkü insanın tabiatında da bu dinin özünde de bu var. Bakın seçkinler geliyorlar biz Allah yolunda cihada gidiyoruz demiyorlar. Allah yolunda cihadı yerine getirebilmemiz için ne lazımmış bize? Başımıza bir tane komutan başımıza bir tane lider lazımmış. Sadece Allah yolunda cihatta değil namaz kılacağımız zamanda da önümüze bir imam lazım. İlim tahsil edeceğimiz zamanda da başımıza bir hoca lazım. Allah'ın dinine davet edeceksek bu davet görevini yerine getirmek için de başımıza bir alim, bir hoca, bir lider, bir komutan mutlaka ama mutlaka lazımdır. Bu dinin kat'i emridir. Kim Allah'ın hidayetinden yüz çevirirse yaptığı işler veya yapacağı işler hiçbir şekilde bereketli olmayacaktır. Kıssadan birinci çıkardığımız sonuç bu. Devam ediyoruz. İbâs lena melikan, nucatil fi sebilillah. Bir, Ne istiyorlar? Allah yolunda savaşalım. Savaşmayı istiyorlar. Oldukça şerefli bir ameli yerine getirmek istiyorlar ve bu ameli fi sebilillah, Allah yolunda savaşalım diye sıfatlandırıyorlar. Biliyorlar ki kendileri Allah'ın dinini kıyam kılıyorlar. Biliyorlar ki düşmanları Allah'ın dinine muhalif ve savaşma isteklerinin tek bir sebebi var. Kendilerinin hak olduğunu bilmeleri, muhaliflerinin ise batıl yolda olduğunu bilmelerdir. Arkadaşlar, öne atılma iradesi, çok çalışma güç ve kuvvetinin iki tane sebebi vardır. Birçok sebebi vardır ama konumuz açısından iki tane sebebi vardır. Eğer kendinin hak yolda olduğundan dolayı kuşkun varsa çalışma azmin düşer. Eğer kendinin yürüdüğün yolun hak yol olduğuna dair bir şüphe barındırıyorsan çalışma gücün, çalışma azmin yok olur. O halde bu davada yol alacaklar. Gittin yol alacaklar. Gittikleri yolun Allah yolu olduğunu bilecekler. Gittikleri yola Allah'ın yolu ismini verecekler. Gittikleri yolun Allah'ın dini olan bir yol olduğuna kesinlikle inanacaklar. Bugün Müslümanlardaki gevşekliğin, bugün Müslümanlardaki ataletin, bugün Müslümanların üzerindeki tembelliğin en büyük sebebi kendilerinin hak olduğuna, imanları, kendilerinin hak üzere olduğuna dair inançları yeterli değildir. Müslüman kendisinin hak ehli olduğuna dair güçlü ve kuvvetli bir inanca sahip değil ki bu yolda çalışsın, bu yolda dilinsin. Bu birinci esas. İkinci esas. Kendinin hak yolda olduğunu bildiğin kadar düşmanlarının da batıl yolda olduğunu ne yapacaksın? Bileceksin. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala وَكَذَٰلِكَ نُفَصَّلُ الْآيَاتِ Ey müminler biz ayetleri size uzun uzun izah ediyoruz. Bunun sebebi kendinizin hak yolda olduğunu biliyorsunuz da düşmanlarınızın da batıl yolda olduğunu bilin diyedir buyuruyor. O halde bu ikinci maddeyi tekrar özetliyoruz. Allah yolunda savaşmaya gittiler. Niçin? Kendilerinin hak yolda olduğunu biliyorlar. Düşmanlarının ise ...batıl yolda olduğunu biliyorlar... ...hak ile batılın savaşının ismi de... ...Fisebilillah'tır... ...Allah'ın da savaştır... ...ve buradan çıkardığımız sonucu... ...bir kere daha tekrar ediyoruz... ...Müslüman... ...eğer güçlü bir şekilde... ...davasına hizmet etmek istiyorsa... ...Müslüman eğer kuvvetli bir şekilde... ...bu yolda hizmet etmek istiyorsa... ...bir... ...kendisinin hak olduğuna dair güçlü bir inanç taşıyacak... ...iki... Karşısındaki düşmanlarının batıl olduğuna dair güçlü bir inanç taşıyacaktır. <gülüyor> Nebilerine bu isteklerini söyledikten sonra nebileri diyor ki Kale hel asaytum, in qital Size qital, savaşmak farz kılındıktan sonra ya yüz çevirirseniz Burada oldukça büyük dersler vardır arkadaşlar. Burada liderlik konumunda olan kimselere oldukça önemli ibretler vardır. Liderler hiçbir zaman toplumlarının, tebaalarının veya cemaatlerinin hırsına, heyecanına, kaleyanına gelmemelidir. Onları ölçmelidir, onları imtihan etmelidir. Siz Allah yolunda savaşacaksınız ama ya asi gelirseniz, hocam ben ilim tahsil etmek istiyorum. Baktın çok heyecanlı bir genç geldi. Ben ilim tahsil etmek istiyorum. Tamam gel sen ilim tahsil et değil. Onu imtihan edeceksin. Bazı kardeşler geldi. Hocam infak toplayalım şunu yapalım bunu yapalım. Onları imtihan edeceksin. Onlara soracaksın. Onlarla sözleşeceksin. Bak sen böyle böyle şeyler istiyorsun ama bu istediğinin bir bedeli var. Bu bedele razı mısın? Sen bunu istedikten sonra biz bu işe başladığımızda ya gerisin geriye dönersen, ya vazgeçersen, işte liderler, işte komutanlar kendi tebalarını devamlı surette bu şekilde imtihan etmeli, onların heyecanına, onların hırsına, onların bir anda kalkışmalarına aldanıp hareket etmemelidir. Ne dedi? Dedi ki: Helasaitum in kutub aleykumu luktayel ella tuqatilu. Size kıtal farz kılındıktan sonra ya savaşmazsanız şunu demedi. Onlar geldiler ey peygamber bize bir komutan tayin et biz savaşalım. Tamam hadi hemen şu komutanın peşinden gidin hemen savaşın demedi. Önce onlara sordu. Ya savaşmazsanız ne olacak? Onlara niçin böyle bir şey istediklerinin gerekçesini sordu. Niçin böyle bir şey istediklerinin gerekçesini onlardan öğrenmek istedi. Tıpkı Akabe beyatında olduğu gibi bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok örnek vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman tebaasına mutlaka hatırlatmıştır. Örneğin Akabe beyatında, Akabe beyatında ey ensar siz Muhammed'e sahip çıkmak istiyorsunuz ama... Nasıl bir yükün altına girdiğinizi biliyor musunuz?" demiştir Ensar kendi kendi arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada sükut etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Ensar'ın kendi kendini imtihan etmesini tasvip etmiş, onaylamıştır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dediler ki: "Kalu Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ve kat min Biz yurdumuzdan kovulduk. Çocuklarımız bizi çocuklarımızdan uzak kaldık. Evet haklı bir gerekçe. Onlar geldiler gerekçelerini söylediler. Biz yurdumuzdan kovulduk. Biz sürüldük. Düşmanlar geldi bizi yurdumuzdan çıkardı. Çoluğumuz çocuğumuz yurdumuzda kaldı. Biz hem yurdumuzu terk etmek zorunda kaldık. Hem de çoluğumuzu çocuğumuzu terk etmek zorunda kaldık. İşte burada biraz önce anlattığım savaşın sebepleri ortaya konulmaktadır. Medeniyetler savaşının sebebi ortaya konulmaktadır. Eğer bu medeniyetler savaşı Müslümanlarla kafir topluluklar arasında ise bunun bir sebebi vardır. O da müminlerin aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleridir. Bakın arkadaşlar. Kafir medeniyetlerle İslam medeniyeti arasında çok temel simsiyah bir çizgi vardır. Kafir tağut medeniyetler kavimler ile Müslümanlar arasında belirici bir sebep vardır. Din farklılığına rağmen, ırk farklılığına rağmen, zaman farklılığına rağmen, mekan farklılığına rağmen bütün kafir medeniyetler kula kul olmuşlardır bütün bu farklılıklara rağmen bütün İslam medeniyetleri sadece Allah'a kulluk etmiş dikkat kulak kulluktan men etmişlerdir şimdi kafir medeniyetlerinin varlıklarını koruması için İslam medeniyetine saldırmaları anlaşılabilir bir durumdur çünkü İslam medeniyeti kula kulluğu yeryüzünden kaldırmak istiyor kafir medeniyetler biliyor eğer İslam medeniyeti güçlenirse İslam medeniyeti güç ve kuvvet bulursa, İslam medeniyeti ayağa kalkarsa onlar yok edecek. Bunu bildikleri için her fırsat bulduklarında ne yapmışlardır? İslam medeniyetini yok etmeye çalışmışlardır. وَمَا illa مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ hamid Bir ülke, kudretli bir firavun, kudretli bir lider, çoluk, çocuk, kadın, kız demeden, hendekler kazdırarak, o hendeklerin içine ateşle doldurarak, Herkesin için yakar. Müslümanlar niçin yok eder Niçin böyle bir kişiye gereksinim duyar Çünkü bilir ki Müslümanlar güçlenirse Müslümanlar güç ve kuvvet bulunursa onun saltanatına gözükeceklerdir. Müslümanlar güç ve kuvvet bulunurlarsa kula konluğun önüne geçecekler onun saltanatını yerle bir edeceklerdir. Bundan dolayı medeniyetler her zaman içlerinde bir tane Müslüman bile olsa, Barındırmayı istemezler. Bakın geçmişe ve bakın günümüze. Medeniyetlerin Müslümanlarla savaşmasının tek bir sebebi vardır. Kendi varlıklarını korumalardır. Kendi varlıklarının korunması, kendi varlıklarının devam etmesi için Müslümanları yok etmek zorundadır onlar. İslam medeniyeti ve İslam, medeni, İslam medeniyetinin tabisi olan Müslümanlar bunu bilmek zorundadırlar. Okuyorum ayetleri. Kafirler, peygamberlere dediler ki Biz sizi yeryüzünden sürüp çıkartacağız. Bir başka ayet. Asabı ı Eğer onlar sizi fark ederse onlar sizi fark ederse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. Bir başka ayet. Yasin suresi. Le illem tentahu lanercumannakum minna elim. 3-5 kişiye karşı kavim birleşmiş. vazgeçeceksiniz yoksa sizi öldürürüz demişlerdir. Bir topluluk 3-5 kişilik Müslümanla alıp veremediği nedir ki onları öldürüyor? İşte bu medeniyetler savaşının bir gerekçesidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kısaya devam ediyoruz. Kavim geldi <gülüyor> Mele İsrail oğullarının liderleri geldi Peygamberlerinden melik istediler Allah yolunda savaşacağız dediler Peygamberler de dedi ki Ya Allah yolunda savaşmazsanız Onlar da dediler ki Başka bir medeniyet geldi Kendi varlığını korumak için Bizi yurdumuzdan çıkardı Bizde kendi varlığımızı koruyabilmek için Savaşmak zorundayız dediler Ve Allah onlara savaşı fars kıldığında da, falma kitap aleyhümül gütil onlara savaşı fars kıldınca, toplu illa kâil minhum. Onlardan bir çoğu bundan yüz çevirdi. Onlardan bir çoğu bundan yüz çevirdi. Buradan çıkartacağımız dersler var arkadaşlar. Bir, yola çıktığımız zaman yol hiçbir zaman çıktığımız sayıdaki insanla tamamlanmayacaktır. Bunu bilin. Yoldan çok dönenler olacaktır. Çok terk edenler olacaktır. Çok yarı yolda bırakanlar olacaktır. Bugün bizim Türk edebiyatında bunun kıssası bile vardır. Nasreddin Hoca'ya gelmişlerdir. Timur bir beldeye fil vermiştir. Fil ne var ne yok yiyor. Köyleri aç kalıyor. Hocaya gelmişler demişler ki hoca şu Timur'a gidelim de şu fili alsın. Fil her şeyimizi yiyor. Biliyorsunuz kıssayı. Beraber Timur'a gitmişler. Timur da zalim. Onun emrine karşı geldiğin zaman öldürebilir. Yolda gittikçe dökülmüşler. Yolda gittikçe dökülmüşler. Yol böyledir arkadaşlar, bunu bilin. Bu bir meseldir ama bu mesel Kur'ani bir gerçekliktir. Biraz sonra ayette gelecek, önümüzdeki hafta anlatacağız. Feşeribu minhum illa feşeribu minhu illa qalilan minhum diyecek. İslami hareketin mensupları bunu bilin. Yol hiçbir zaman 10 kişide devam etmeyecek. 5'e düşecek, 3'e düşecek. Taifetül Mansur'a olsanız bile terk edileceksiniz. Bunu bilin, terk edilmekten dolayı hayıflanmayın. Terk edilmekten dolayı şikayet etmeyin. Terk edilmek bu davanın tabiatında vardır. Yarı yolda bırakılmak bu davanın tabiatında vardır. Birileri gelir, hocam şöyle yapalım bunu yapalım yola çıkarsınız, bakarsınız kimse yoktur. Birileri gelir şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım der. Tamam dersiniz yola çıkarsınız yolda bir bakmışsınız ki bir kişi veya iki kişi kaldı. Bu bir Terk edilmek bu davanın tabiatında vardır. Geçmişte de birileri birilerini terk etti. Bugün de birileri birilerini terk edecektir. İki diyor ki az bir kısım kaldı. Demek ki herkes terk etmeyecek. Mutlaka birileri kalacak. Kimdir bunlar? Güçlü bir imana sahip olanlar. Kimdir bunlar? Güçlü bir tevhide sahip olanlar. Kimdir bunlar? Güçlü bir şekilde salih amele sahip olanlar. O halde yola çıkmadan önce güçlü bir şekilde kuvvetli bir şekilde imani hazırlık yapmamız gerekmektedir. Onlar yola çıkmadan önce imanlarını tazelediler. Amellerini tazelediler. <gülüyor> Onlar yola çıkmadan önce iman üzere hazırlık yaptılar. Salih amel üzere hazırlık yaptılar. Yola çıkınca hazırlık yapmayanlar yarı yolda kaldı bu da iki. Üç, burada yine lider tabakasına Müslüman cemaatlerin önünde bulunan liderlere bir görev düşmektedir tebaalarını imani hazırlık noktasında yeterli bir şekilde ne yapmalar lazım? Yetiştirmeleri lazım. Dört, İslami hareket bu noktaya çok dikkat etmek zorundadır. İslami hareket bu noktaya çok dikkat etmek zorundadır. Yola çıkıldığı zaman mutlaka terk etme olacaktır terk edenlerin terk etmesinden etkilenmemek için İslami harekette gerekli tedbirlerini almak zorundadır. Evet. <gülüyor> Ve ayet: "Vallahu alimun bilzalimin Allah zalimleri bilir" diye bitmektedir. Niye böyle bitiyor? Hiç düşündünüz mü? Birileri geliyor, yapmaları gerekeni bizzat dilleriyle itiraf ediyorlar. Bizim yapmamız gereken budur diyorlar. Ama kendilerine yapmaları gereken emredilince yüz çeviriyorlar. Bu yüz çevirmenin neticesini Allah subhane ve teala zulüm olarak isimlendirmektedir. Çünkü arkadaşlar hakkı bildiği halde haktan yüz çeviren kimse zalimdir. Çünkü arkadaşlar Allah'ın dinine davetin hak olduğunu bildiği halde bu dine davet etmeyenler işte onlar zalimlerdir. Allah yolunda cihad etmenin hak olduğunu bildiği halde Allah yolunda cihad etmeyenler işte onlar zalimlerdir. Allah yolunda infak etmenin, Allah yolunda esirleri kurtarmanın, Allah yolunda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermenin hak olduğunu duyduğu halde bu duyduklarına karşı kör ve sağır olanlar işte onlar zalimlerin kendileridir. Allah subhanehu ve teala ayaklarımızı sabit kılsın. Allah subhanehu ve teala bize hakka hak olarak göstersin. Ve bu hakka tabi olmakla bizi rızıklandırsın. Allah subhanehu ve teala bize batılı batıl göstersin. Batıldan kaçınmakla da bizleri rızıklandırsın. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnsanoğlu ne kadar da cahildir. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun cehaletine dair çok çok ayet vardır. İnsanoğlu dünya ve içindekiyle ilgili bir konuda kendisine menfaat vaat edildiğinde o menfaata koşar. İnsanoğlu hiçbir zaman kendisine bir ödül, bir mükafat vaat edildiği zaman bundan üst çevirmez. İnsanoğlu hiçbir zaman kendisine bir avantaj sağlayacak fiilden Uzak durmaz. Bu dünya işlerinde böyledir ama cahil insanoğlu cehaletinden dolayı Allah subhanehu ve teala ona daha büyük şeyler vaat eder. Ama bundan yüz çevirir. Allah subhanehu ve teala cuma günü, cuma vaktinde dua ettiğimiz zaman dualarını kabul edeceğini, dualarımızı kabul edeceğini buyurur. Ama biz insanoğlu Cuma günü, Cuma vaktinde mescide geliriz, hala kahve sohbetine devam ederiz değil mi? Biraz önce içerideyim. İçerideyim. Gürültüden durulmuyor, herkes oturmuş sohbet ediyor. Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Size küçücük bir menfaat, dünyevi menfaat vaat edilse ona koşarsınız. Allah subhanehu ve teala size cenneti vaat ediyor. Cuma gününde en mübarek günde en mübarek mekanda Allah subhanehu ve teala cennete davet ettiği halde cennetten mükafatlara davet ettiği halde istiğfar etmek yerine özellikle ve özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek yerine herkes oturmuş grup kurmuş oradan buradan konuşuyor. Arkadaşlar cahillerden olmayın. Dünya için bir menfaat peşinde koşarken Allah teala çok basit. 5 dakika, 10 dakika. Zaten cumaya gelmeden, cumaya geliş vaktimiz 10-15 dakika önce. 15 dakika istiğfarda bulunacağız. Hepsi bu. 15 dakika Allah'a dua edeceğiz. Öyle bir saat vardır ki, o dakika, o saate dek gelen dua makbuldür diyor. Allah'tan dua edip istiğfar etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek yerine, herkes günlük ee, muhabbetle, Muhabbet ediyor. Allah subhane ve teala bize cahil demesinde kime cahil desin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'ya gelip de ilk safa girenlere büyük mükafat ikinci saftakilere daha az bir mükafat Üçüncü saftakilere daha az bir mükafat vaat ediyor Bakıyorum biri orada en arkada oturuyor Biri orada oturuyor Biri oraya yaslanmış Arkadaşlar kıyamet gününde en küçük amele bile ihtiyaç hissedeceksiniz subhanallah hadislere bakın basit gördüğünüz çok küçük gördüğünüz bir amelden dolayı Allah subhanahu teala insanları affetmiştir belki cuma günü cuma vaktinde cumaya erkenden gelip en ön safta yer alıp biraz Allah'ı zikretmek biraz istiğfarda bulunmak biraz salat ve selam getirmekten dolayı affedileceksiniz Belki bundan dolayı Allah Subhanahu cehennemden sizi azat edecek. Ömür bitiyor. Yarın öldükten sonra ne diyeceğiz? La salihan Rabbi irci'uni salihan fi Rabbim. Geri beni döndür de. Cuma günü hani ben mescide gittim. Vır vır vır vır boş boş konuştum ya. Keşke o konuşmaları yapmasam da seni zikretseydim mezarda bunu diyeceksiniz. Kabirde bunu diyeceksiniz arkadaşlar. Bu benim size nasihatimdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın emrettiği küçük bir şey bile olsa, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vaat ettiği küçük bir şey bile olsa onun peşinden koşun arkadaşlar. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namazın inşallah.